Demokratlara büyük bir hakikati ihtar. Şimdi Kur'an, İslamiyet ve bu vatan zararına üç cereyan var. Birincisi, komünist, dinsizlik cereyanı. Bu cereyan yüzde otuz kırk adama zarar verebilir. İkincisi, eskiden beri müstemlekatların Türklerle alakalarını kesmek için, Türkiye dairesinde dinsizliği neşretmek için, ifsat Komitesi namında bir komite. Bu da yüzde on yirmi adamı bozabilir. Üçüncüsü, garplulaşmak ve Hristiyanlara benzemek ve bir nevi Protestuluk mezhebini İslamlar içinde yerleştirmeye çalışan ve dinde hissesi olmayan bir kısım siyasiler heyetidir. Bu cereyan yüzde belki binde birisini Kur'an ve İslamiyet aleyhine çevirebilir. Biz Kur'an hizmetkarları ve nurcular Evvelki iki cereyana karşı daima Kur'an hakikatlerini muhafazaya çalışmışız. Mümkün olduğu kadar dünyaya ve siyasete bakmama mesleğimiz bizi mecbur ediyormuş. Şimdi mecburiyetle bakma lüzum oldu. Gördük ki, demokratlar, evvelki iki müthiş cereyana karşı bize, nurculara yardımcı hükmünde olabilirler. Hem onların dindar kısmı daima, o iki dehşetli cereyana mesleklerince muarızdırlar. Yalnız dinde hissesi az olan bir kısım garplulaşmak ve garplulara tam benzemek mesleğini takip edenler ise üçüncü cereyana bir yardım ediyorlar. Madem o cereyanın yüzde ancak birisini, belki binden birisini prutlar ve Hristiyan gibi yapmaya çevirebilirler, çünkü İngiliz 200 sene zarfında tahakküm ettiği 200 milyon İslamdan 200 adamı purutluğa çevirememiş ve çeviremez. Hem hiçbir tarihte bir İslam. Hristiyan olduğunu ve kanaatle başka bir dini İslamiyete tercih etmiş olduğu işitilmediğinden, iktidar partisinde bulunan az bir kısım dinin zararına siyaset namıyla üçüncü cereyana yardım etse de, madem o Demokrat Partisi meslek itibarıyla öteki iki cereyan azimenin durmasında ve defetmesinde mecburi vazifeleri olmasından, bu vatan'a ve İslamiyete büyük bir faydası dokunabilir. Bu cihetten biz, demokratları iktidar yerinde muhafaza etmeye, Kur'an menfaatına kendimizi mecbur biliyoruz. Onlardan hayır beklemek değil, belki dehşetli, Baştaki iki cereyana siyasetlerin cem'u arız oldukları için, onların az bir kısmı dine verdikleri zararı, vücudun parçalanmasına bedel, yalnız bir parmağı kesmek gibi pek cüz'i bir zararla, pek külli bir zarardan kurtulmamıza sebep oluyorlar bildiğimizden, o iktidar partisinin lehinde ehli dini yardıma davet ediyoruz. Ve dinde laubali kısmını dahi cidden ikaz edip, Aman, çabuk hakikati İslamiye yapışınız, ihtar ediyoruz ki vatan ve millet ve onların hayatı ve saadeti hakaiki Kur'aniyeye dayanmak ve bütün alemi İslam'ı arkasında ihtiyat kuvveti yapmak ve uhuveti İslamiye ile 400 milyon kardeşi bulmak ve Amerika gibi din lehinde ciddi çalışan muazzam bir devleti kendine hakiki dost yapmak iman ve İslamiyetle olabilir. Biz bütün Nurcular ve Kur'an hizmetkarları onlara hem haber veriyoruz, hem İslamiyet'e hizmette muvaffakiyetlerine dua ediyoruz. Hem de rica ediyoruz ki, bu memleketin bir ehemmiyetli mahsulü ve vatanda ve şimdi alemi İslam'da pek büyük faydası ve hizmeti bulunan Risale-i Nuru, müsaaderelerden kurtarıp neşrine hizmet etsinler. Bu vatandaki dindarları kendine taraftar etsinler ve selameti bulsunlar. Said Nursi Medar ibret ve hayret ve şükrandır ki 29 senedir 50 seneden beri benimle muarız gizli düşman komiteler bütün desiseleriyle aleyhimde adliyeyi, hükümeti sevk etmeye çalışırken ve her desiseye başvururken, 130 kitabımı, binler mektuplarımı tetkik ve taharrü için adliyenin nazarını celbetmiş. O adliyeler beşi kat'î beraat ve umum kitapları suç yok diye iadeye karar vermeleri ve geçen Malatya hadisesi münasebetiyle yine gizli düşmanlarımız hükümetin ve adliyenin nazar dikkatini bizlere çevirmeye çalıştıkları halde 23 mahkeme demişler ki suç bulamıyoruz. Haşiye: Denizli'de bütün Risale-i Nur eczaları iade edilmesi ve İstanbul'da ve Ankara'da ele geçen bütün risaleleri iade etmeleri ve Tarsus, Mersin'de ellerine geçen umum risaleleri iade etmeleri ve dört ay Ankara bütün risaleleri tetkik ile iadesine ve beraatine karar vermeleri ve o beraat ve iadeyi temyiz dört defa tasdik etmesi ve en ziyade uğraşan Afyon, dört sene sonra iki defa beraat ve iadesine karar vermesi gösteriyor ki, adliyeler tamamıyla hakiki adalet ve iş görmüşler ki, yeni şeylerin ehemmiyeti kalmıyor. Acaba benim gibi dünya ehli ile münasebeti pek az ve Risale-i Nur gibi hakikatı hiçbir şeye feda etmeyen 130 kitabında bu kadar aleyhimizde bahane arayanlar varken hiçbir suç bulunmaması ve yalnız Eskişehir'in bir tek mesele olan tesettürden başka o da cevap verildikten sonra kanaat vicdaniye çevrilmesi, halbuki nur talebeleri gibi takvaya taraftar olanlardan bir tek adamın on mektubunda on günde onu mes'ul edecek bazı maddeler bulunur. Bu kadar hadsiz bir derecede kesretli bir şeyde medar-ı mesuliyet adliyeler gösterememesi iki şeyden hali değil Yekatîyen bir inayet ve hıfsı ilahiyedir ki bu cihette merhametini, rahimiyetini nur talebeleri, Kur'an hizmetkarları hakkında gösteriyor ki bize temas eden bütün adliyeleri böyle harika bir adalete ve hiçbir cihette haksızlık yapmamaya ve böyle aleyhimizde binler esbab varken o hakikatı, kutsiyeyi Kur'aniyenin bir hizmetine yardım etmişler. Biz de bütün ruhu canımızla onlara teşekkür ederiz. Eski zaman adliyelerinin önünde padişahlar, fukaralarla diz çöküp muhakeme olması ve Hazretü Ömer radıyallahu an adaleti zamanında adi bir Hristiyanla, Hazretü Ali radıyallahu an adi bir Yahudi ile muhakeme olması ile gösterilen adliyedeki haktan başka hiçbir şeye alet olmadığını gösteren adliyelik adaletinin bu sırr azimine bizimle alakadar olan bu adliyeler. Bize temas eden cihette mazhar olmuşlar, onun içindir ki, 28 senedir bu kadar işkenceler, hapisler, tazikatlar gördüğüm halde, hiçbir adliye adamlarına bu sırr azime binaen değil küsmek ve beddua, bilakis kalben bir minnettarlık, bir nevi teşekkür, bir tebrik var. Said Nursi Bismihi subhaneh ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih Esselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima Aziz, sıddık, vefadar, fedakar kardeşlerim. Evvelen, bütün ruhu canımla fevkalade nurani hizmet-i imaniyenizi tebrik ederim. Saniyen, Ankara'da dindar ahrarların kongresinde beni, diyanet riyaseti dairesinde bir vazife ile tavzif etmeyi hararetle istemelerine ve medrese ü Zehra'nın nur talebelerini, bu meselede bana kabul ettirmekte vasıta yapmalarına karşı derim. O toplantıda bu teklifi yapan mebuslara ve dindar arkadaşlarına çok teşekkür ve çok selam ve muvaffakiyetlerine çok dua ederiz. Fakat ben ziyade zayıf ve şiddetli hasta ve ihtiyar ve kabir kapısında ve perişan olduğumdan, o kudsî vazifeyi yapma iktidarım olmamasından, benim yerimde Risale-i Nur'un şahs-ı manevîsi, benim bedelime Nur Şakirtlerinin has ve halis ve İslamiyetin hakiki fedakarlarının şahsiyet-i maneviyesi o kutsî vazife diye kadar gayri resmi perde altında yaptıkları gibi inşallah resmi bir surette dahi yapabilecekler onlara havale ederiz. El Baki el Baki duanıza muhtaç kardeşiniz Sayit Nursi. Bismihi sübhânah İmanın dünyada dahi bir nevi cennet lezzetini benim hayatımda temin ettiğine dair. Ben dokuz yaşından beri şefkatli validemi görmediğimden, sohbetinde bulunamadım. O hürmetli muhabbetten mahrum kaldığım ve üç hemşiremi de on beş yaşımdan sonra göremediğim, Allah rahmet etsin, validemle beraber berzah âlemlerine gittikleri için, dünyanın çok zevkli, lezzetli olan uhuvvetkârâne sohbetlerinden, Merhamet ve hürmetten mahrum kaldığımdan ve üç kardeşimden iki kardeşimi elli seneden beri görmediğimden Allah onlara rahmet etsin. Öyle kıymetdar, dindar, âlim iki kardeşimin sohbetinden, hürmetkarane muhabbet, merhametkarane şefkatteki sürurdan mahrum kaldığımdan, bu dünyada Risale-i Nur'un imanda cennet çekirdeği bulunduğunu gösterdiği gibi, bugün dört fedakar hizmetimde bulunan manevi evlatlarımla bir seyahat ettiğim zaman, imandaki cennet çekirdeğinin bir zerreciği katıyan ruhuma ihtar edildi. Ömrümde mücerret kaldığımdan, dünyada çocuklarım olmamasından, çocuklara karşı şefkatkârâne zevklerinden, memnuniyetlerinden de mahrum kaldığım ile beraber, bu noksaniyeti hissetmiyordum. Bugün bu dört yarama mukabil, Cenab-ı Hak gayet zevkli bir manayı ihsan etti, üç cihetle tedavi etti. Birincisi, Risale-i Nur'da beyan edilen hadîs-i şerifteki, aleykum bidînil acaiz sırrıyla İhtiyar kadınların Risale-i Nur harika istifadeleri ve zevki ruhaniileri merhume validemin merhametkârane hususi şefkatinden gelen lezzete mukabil külli ve umumi bir surette binler valideleri rahmeti ilahiye bana ihsan ettiği gibi üç merhume hemşirelerimin şefkatkârâne, kardeşâne sevinç ve sürurlarına bedel, yüzbinler genç hanımları bana hemşire nev'inde Risale-i Nur ile verip, dualarıyla ve nurlarla ile hemşirelerim yüzünden kaybettiğim üç fayda yerine, binler fayda i ve sürur-u ruhî ihsan etmiş. Bu ikinci kısmın hakikat olduğuna çok delil ve emareleri var, kardeşlerim biliyorlar. Hem merhum kardeşimin vefatıyla fedakarane dünyadaki maddi-manevi muavenetlerinden ve muhabbet ve şefkatlerinden mahrumiyetme bedel, rahmeti ilahiyi, o hususi iki üç kardeş yerine yüzbinler hakiki kardeş gibi hakiki şefkat, muavenet ve yardım eden hatta değil yalnız dünya hayatını, belki hayatı uhreviye sermayesini de Risale-i Nur'un hizmetinde bana yardım etmek için fedai kardeşlere ihsan etmiş. Dünyada evlatlarım olmadığından gayet zevkli olan çocuklara şefkat meziyetinden mahrumiyetime bedel bir iki çocuk şefkatine bedel yüzbinlerle masumları ki ileride risaleyi nurla beslenmeleri cihetiyle, bu hususi cüz i üç şefkatkerane vaziyeti yüz binlere çevirdi. Buna dair çok emareleri var. Hatta bana hizmet edenler biliyorlar ki, peder ve validesinden çok ziyade bir şefkat, bir hürmet, bir bağlılık, masum çocukların bana karşı Bolvadin'de ve Emir Dağı'ndaki ekser yollarda göstermeleri, bu cüz'i, şahsi, hususi zevki, lezzeti, şefkatkerane hürmeti, binler külli ve umumi bir surete çevirdiğine çok misalleri var. Mübarek bir kısım zîruhlarda hiss-i vuku olduğu gibi, masum çocukların bir hiss i vuku ile Risale-i Nur'un, onlara dünyevi-uhrevi bir babalıkla terbiye ve muhafaza etmesini ruhları hissetmiş ki, Nur'un hizmetkarına babalarından ve validelerinden daha şiddetli bir hürmet gösteriyorlar. Hatta benim hiç görmediğim, tanımadığım üç yaşındaki bir kız çocuğu, yalın ayak dikenlere basarak, koşarak geldi, hatta pek çok dostlarım Bolvadin'de bulunduğu için, otomobil ile çok hızlı gittiğimiz halde kurtulamıyoruz. Hatta her yerde hiç beni işitip görmedikleri halde, peder ve validesine gösterdikleri alakayı göstermeleri, benim hakkımda, nefsim, hevesim, cismani cihetinde dahi imanda bir cennet çekirdeği var olduğunu gördüm. Sayit Nursi Bismihi Sübhaneh Üstadımızı ziyarete gelip de görüşemeyenlerin ve biz görüştürmeden gidenlerin hatırları kırılmamak için üstadımızın gizli harika bir ahvali ruhiyesini beyan etmeye mecbur olduk. Hatta bugün bir parça dikkatsizlik ettiğimizden gayet çok muhtaç olduğu hizmetimize nihayet vermek niyet ettiği halde şimdiki yazacağımız şey hatırına geldi, bizi de affetti, helal etti. İşte hakikat budur. Biz de kat'i yan anladık ki Üstadımız, ekser hayatını tecerrütle geçirdiği gibi, bütün hayatında hediyeleri kabul etmemek ve mukabilsiz hediyeler onu hasta etmek gibi, şimdi hürmet ve dostluk cihetiyle onunla görüşmek, ona gayet ağır geliyor. Hatta mükerreren biz de anladık. Musafaha etmek, elini öpmek, kendine tokat vurmak gibi ruhen müteessir oluyor. Ve ona bakmaktan, dikkat etmekten de şiddetle müteessir oluyor. Hatta hizmetinde biz bulunduğumuz halde zaruret olmadan bakamıyoruz. Bunun sır ve hikmetini kat'iyen anladık ki. Risale-i Nur'un esas mesleği hakiki ihlas olmak cihetiyle şimdiki tezahür, sohbet etmek, fazla hürmet etmek, bu enaniyet zamanında bir nefisperestlik, riyakarlık, tasannu alameti olmak cihetiyle ona şiddetle dokunuyor. Çünkü der, benimle görüşmek isteyen, eğer ahiret için, Risale-i Nur için ise, Risale-i Nur bana kat'iyen ihtiyaç bırakmamış. Milyonlar nüshası her birisi, on said kadar fayda veriyor. Eğer dünya cihetiyle ve dünyaya ait işler için görüşmek ise, o, dünyayı şiddetle terk ettiği için, dünyaya dair şeyleri malayani, vakti zayi etmek olduğu için cidden sıkılır. Eğer Risale-i Nur'un hizmetine intişarına ait olsa bana hizmet eden hakiki fedakar talebelerim ve manevi evlatlarım ve kardeşlerim benim bedelime görüşmeleri kafi bana hiç ihtiyaç yok uzun yerlerden uzak memleketlerden gelenlerle beraber başka kardeşlerimizin de hatırları kırılmasın çünkü 10 seneden beridir her sabah okuduğu ve başkaları onu tevkil ettiği evrad okumasında sevabı bağışladığı vakit der ki ya Rabbi, benimle görüşmek için gelip görüşmeden dönenlerin defteri amaline de yazılsın diye ruhlarına hediye ediyor. Üstadımızın bu halini kardeşlerimize beyan ediyoruz. Elbakiy hu elbakiy, hizmetinde bulunan nur talebeleri. İleri Gazetesi'nin 13 Nisan 1957 tarihli nüshasından alınmıştır. Üstad Bediüzzaman'ın uğurlu elleriyle yeni bir caminin temeli atıldı. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, üçüncü eğitim tümeni camiine harç koydu, Isparta hususi muhabirimiz bildiriyor. Isparta'nın geçen yıllarda teşekkül etmiş bulunan, üçüncü eğitim tümeni için yaptırılmasına karar verilen cami'in temeli, tertib edilen muazzam bir merasimle atılmış ve bu törene Isparta'da bulunan Risale-i Nur müellifi, Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de davet olunmuşlardır. Büyük bir alaka ile karşılanan Üstad, törenden sonra uğurlu elleriyle temele ilk harcı koymuşlar ve dualarda bulunmuşlardır.